Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın sevgili dinleyiciler Kutbanın sevgili dinleyiciler Bonjour, bonjour, bonjour diyerek başlıyoruz programımıza Niye? Sadece İngilizce kullanıyoruz çünkü bize başka elçiliklerden dinleyenler de var e Doğru Fahir ama beynel milan. Beyler, İngilizce, İngilizce ve, Türkçe, ve Türkçe Türkçe ve tabi ki Fransızca Bundan sonra Vahir tehdit gibi konuştun <gülüyor> bana Hemen gidip e, Fransız kültüre Kaydımı yaptıracağım bugün Valla lütfen herkes Fransızca Çünkü Fransız. yani gözlerini kıstın Yavaş yavaş konuştun Bu bir tehdit olarak algılandı Ay, dur bakayım kulaklık sorunlarını hallettiğimiz zaman ben seni duymaya başlayacağım. Aileye, ıkılaya, mıkılaya başlanın. Valla ıkılaya Ne oluyor bu? Ankara'da böyle bir şey var. Atlas'tan Atlantan mı geçti ıkılamak? Galiba öyle. Valla 14 aylık ama ıkılama konusunda adeta <gülüyor> bir profesyonel. 45 yaşında adam gibi ıkılıyor yani. <gülüyor> e, Serde de <gülüyor> sonuçta... Anadolu'lu yani. Anadolu değil mi? Serde var. var var lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu ağrılarını çok düşünmeyebilirsin falan gibi böyle bir kursa gitti mi? Böyle yok, bir hizmetici eğitim gibi. Yok yok o şekil yapmadık. Galiba genetik olarak kendisine aktarılmış. Nereden aktarılmış o konuda bir fikrimiz. Sende sen var mı ıkılamak fay? Ben de. Ben çünkü hiç şöyle senin söyleyeyim. öyle ıkıladığını. Serde ıkılamak var Oktay. Serde. Serde ıkılamak var. Hepinize bir kez daha günaydın. Tiksinmesin kimse bizden sabah sabah. Ee, isterseniz... Günü... Ne olacak? Bu ağrıyla mücadele bir yöntemidir ya. Ya öyle. Iıkılamak. 14 aylık çocuğun <gülüyor> ıkılaması da ayrı böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani yaşı biraz daha büyük olanların <gülüyor> ıkılamasını biliyoruz ama ben hiç bir bebekte bir genç... Genç vatandaşımız diyeyim ben ona. Genç bir bireyde bu <gülüyor> genç kadar bir genç bir bireyde ıkılama <gülüyor> ben de görmedim. Genç bir vatandaşlığı şey yapamadım. Kafada kuramadım. Bir gün özellikle e, ziyaretine geleceğim. Hayır lütfen bu ıklama dönemini lütfen kaçırma. Yani bir an önce iyileşsin tabii ki. Apalama yani ve ıkılama dönemleri. Temennimiz bir an önce iyileşmesi ama e, bir sonraki hastalığını... Bu bizim hiç ilk hastalığımız de. zaten. Bundan sonrası açılıyor. Yolumuz açıldı. Hiç inşallah hasta olmaz. Bir dahaki e, hiç olmaz. Yani kazık kadar da buluncaya kadar hiçbir hastalık olur vurma. Aman uğurmaz. olsun canım olsun olsun Ama ki. Ama olursa da lütfen bana haber ver. Ziyaret edeceğim Tabii kendisine. ki. Tabii ki Nasıl, Oktay ışılıyor, abisi. ıkılıyor diye. <gülüyor> ben de ben de ona şey yaparım yani. Ben güzel şey sizi bir videoya da çekerim. İstersen eğer. Çok hoş olur gerçekten. Evet, e, gündemimizde ne var? Şöyle bir bakıyoruz. E, evet, kayaktan soğuma dönemi, kış sporlarından soğuma dönemi başladı. E, ardı ardına gelen kaza ve ölüm haberleri. Onları ben pas geçiyorum, arzu ederseniz. Buyurun. E, ama kamuda tek şeker dönemi başladı. Hadi bu da size müjde olsun kamuya. Tüm kamu çalışanları bugün e, bir kez daha mutlu oldular. Çünkü Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Valilikleri gönderdiği genelgede devlet dairelerinde çay ve kahvenin tek şekerle servis edilmesini, tuzunsa hiç kullanılmamasını istedi. Aşırı şeker ve tuz biliyorsunuz ki hastalık nedeni ülkemiz bir tuz ve şeker cenneti. Çok güzel bir politikalar bunlar. Hem yani şeker, şeker de... sağlık açısından. Hem de ne kadar tasarruf edileceğini düşünebiliyor musun Fahir? Tabii canım yani baya yani günde baya baya. Her yani onu tasarruf olarak düşünmüyorum aslında. Hakikaten biz şeyinde değiliz Aa, diyorlar. Öyle mi Fahir. Tabii ki öyle sonuçta demek. bir tasarruf söz konusu. Ancak İki şekerden bir şekere indiriyor. %50'ye varan of, of, of. oranlarda bir e, tasarruf söz konusu olur. ama e, kahvede onu nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Yani tek şekerle servis edilmesi e, hani çayın yanına şekeri koyarsın da kahvenin yanına nasıl yapıyorsunuz? Şekerli içenin ne diyorsunuz, ne şekil yapıyorsunuz onu bilemiyorum. Herkes bundan sonra herhalde cebinde şekerlerle gezecek kıtlama. Ülkemiz bir kıtlama cennetine dönecek. Böyle Çok... güzel şey makaslarla tık at ağzına bir tane. Çok güzel Çünkü olur. onu ya. böyle yanağınla şeyin arasına koyarsın oradan. Sanki şekersiz içiyormuşçasını içer. Oh mis gibi şekerini de alırsın. Doya doya içersin. Küçücük çocukların kıtlama içtiğini düşünmek istiyorum böyle. Koyuyorlar buraya. G sen şimdi her şeyi küçücük çocuklarda nasıl Vallahi, evet. diye düşünüyorsun? Ben nedense hep yakın çevremden düşünüyorum, bakalım nasıl oluyor diye. <gülüyor> senin çevren de çok güzel fayr. Hani derler ya yani sen çok iyisin ama çevren Çevre, seni bolcuk evet. Öyle değil. Tam sen tersi de çevren beni düzeltiyor. Çevren de çok iyi. Yani. Yoksa pisliğin önde gideneyim yani. Sen mesela kıtlamaya karşı bir ön yargın var senin. Ay yok canım olur mu artık ben de kıtlama? Hiç içtin mi? Heavy ever mi diyorsun? Ha? Yes once. Ne ne şartlarda ne durumda nasıl Çok neden? sağlıklı şartlarda. Ee... Ağzında şeker vardı onun üzerine mi çay içtin öyle ya, mi? yoksa? Yok canım işte o ne derler ona nereye gittimiz işte, Erzurum muydu? Ya da Güneydoğu'da bir yerde tam olarak hatırlayamayacağım şimdi yerini Van da olabilir. Erzurum ya da Güneydoğu'nun başka bir şehrinde. Ba doğu'nun veya Güneydoğu'nun başka bir şehrinde. Şey mi misafirlikte mi bir deneyin Fahir Bey falan diye şey yaptılar. Yok canım be, yani orada öyle gelmişti. Hani böyle yamuk yumuk bir şekerler geldi çayın ha, yanına. Ha çayın içine atamıyorsun onu Atamıyorsun zaten. onu. Bunu ne yapayım bari bunu ben emizleyeyim diye ağzına alıyorsun oradan devam ediyorsun. Zaten içeride. herkes ortamdaki herkes emizliyor. E, tabii. Değil mi? Sen, Sen de onları taklit ediyorsun. Taklit ederek güzel. O yani ama nasıl bir numarası var. Hani eğer kıtlama şekeriyle içersen güzel. Çünkü benim annemin de şey gibi bir numarası vardır. Kesme şey, şekeri Evet çayı şekerle içmeyip kesme şekeri. Kıtlama o da biliyorsun çok da dayanıklı bir şeker olmadığı için normalde bir şekerle içeceksen. Beş şekerle kadar içebiliyorsun. <gülüyor> e o da bir, o aslında şeker yemekten farksız galiba. Yani çayı içme sen de şekeri ye. Onun yanında su da içsen. Ama vallahi çay şekeri... kahve şeker koymak da bana biraz abesle iştigal geliyor. Evet. Şimdi e... kimsenin tadına da şey yapmak istemem. Ee, ambargo koymak istemem ama Tabii değişik değişik doğru diyorsun. değişik değişik ben de askerde bıraktım hakikaten askerliği... askerde neyi bıraktın sen askerde pek çok şey bıraktın pek çok şeyde de portakal suyuna sayı... da askerde başladı asker anısı sayılır mı faire bu şekeri askerde bıraktım askerde Yoksa... yaşanmışlığa girer ha bir de biz sen geçen hafta Fransa'dayken hatırladıklarımız diye bir köşe bulduk a ne kadar güzel daha doğrusu bulduk dediğim yer yaşanmışlıklar değil yerde... mi? Bir yerde sanki duruyordu da onu rastgele bulduk değil. Hayır hatırladıklarımız yaşanmışlık değil. Yani ne anı ne yaşanmışlık hatırladıklarımız. Yalnızca hatırladıklarımız. Yani mesela senin bir yaşanmışlığın eğer ben hatırlıyorsam onu ben hatırladıklarımız köşesinde anlatabiliyorum. Bir örnekle şey yapabilir miyiz mesela benim Mesela senin an? Erzurum veya bir başka Güneydoğu şehrinde ki Kıtlama şeker. Anın var ya. Evet. O benim için bir an. O senin için bir anı. Ben onu mesela Ege bugün yok ya yayında. Evet. Yarın... Mesela yarın ben Ege'ye böyle abi sana bir hatırladığım bir şey anlatmak istiyorum diyerek senin bu anını anlat, Şimdi ben anlatabilirim. Böylece Ve... ne oluyor? O anı hatırlanmışlık de geliyor. haline geliyor. Böylece Nesilden ne nesile aktarılıyor o mu? Tabii kısaca şey diye ifade edilebilir bu. Bir arkadaşımın başına gelen bir anıyı paylaşmak istiyorum diye de girebilirsin Anladım. ama o yalan gibi durur diye hatırladıklarımız köşesini. Çok güzel bir köşeymiş. Bu köşeyi bugün olabildiğince gerçekleştirelim diyorum. Yani aklımıza geldiği zaman fayda. Geldikçe fay. tabii ki Önce, zorlama yok. İstanbul Bakkallar Odası'nca gerçekleştirilen e, bir projeyi anlat. istedim Çalıştay mı ha. Oktay? E, hem çalıştay hem, hem zümre. Proje. Hem zümre bir de projemiz var. Bakkallar Odası, İstanbul Bakkallar Odası nedir kısaltması? İstanbul Bakkallar Odası, İbok. Bir dakika, İbak. <gülüyor> Odası pardon ya, odayı <gülüyor> söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bakkalı kısaltamadım nedense. İpok, İbo mu? İp değil. Çok basit düşün. Karmaşık düşünüyorsun. İstanbul Bakkallar Odası. İbo. Hayır. ist Bako. E bak gördün mü? İst <gülüyor> Bako. İst Bako tarafından gerçekleştirilen bir proje. Bundan sonra veresiye defterleri kalkıyor. Allah Allah. Veresiye defterleri tamamen artık bakkallardan çıkacak. Marketlerde Böyle de şeylerde mi bulacağız? bicik. bicik, bicik yazılan defterler vardır ya. Evet, dünyanın en çirkin defterleri diye geçer. Hatta yani ben birçok düzenli bakkalında e, okullarda özellikle hakkının yendiğini düşünüyorum. Evet, ne bu böyle veresiye defteri veresiye gibi defteri gibi aşağılandığım bir... çok olmuştur. Evet, pek çok öğrenciye e, hepimize, hepimize kenarı kıvrışık olan, o sayfaların kenarı kıvrışık olarak onlara veresiye defteri. Halbuki ne kadar güzel bakkallar var o veresiye defterlerinin. Zımba tıkı gibi tıkır. tutan ben hiç görmedim ya. Bizim gazeteyi aldığımız... E, sen gazeteyi veresiye mi oluyorsun nokta? Çünkü bu da bana bir hatırlanmışlık olacak <gülüyor> hayır, yani. yani. Hayır. Hayır, ilk başta hatırladıklarımız. Vallahi doğru. yaşında adamın şu anda öğreniyorum. Veresiye'ye gazeteler. Sevgili dinleyiciler sabah aldığımız gazeteler. Veresiye'ymişti. Veresiye'ymişti. Ayrıca biz peşin alıyoruz. Peşin al. Hatta ön ödemeli alıyoruz. Bazen gazeteyi almadan parasını veriyorum sonra çıkıp gazeteyi alıyorum. Yani tabii süre çok kısa ama o arada geçen süre ne de ön ödeme sayılır. Ama yani benimle beraber alışveriş yapan orada Mahalleli var. Mahalleli. Mahalleli. Onların böyle adam bir bakkal çok da işine hakim bir bakkal ben onu Afyon bölgesi diyorum o bölgeye 100. yıldaki o bölgeye hı hı. tam ortası oluyor ya bizim Anladım şey, abi. radyoya gelirken ee, orada ne kadar güzel tutuyor, bir, yani tipine bakıp mesela 19'a gidiyor, 19'a bir şey yazıyor. Tık diye, vay vay vay. Ama böyle şey mi, inci gibi mi yazısı yoksa böyle şey mi? Okunaklı. Okun yani çok ince ince gibi değil. Üstünde çarpılar var mı böyle, faşır faşır, yanlış gibi. Ne o çarpı? Yani ödendiği zaman öyle bir şey yapıyorlar ya ha, galiba. Yok, o şey yapılıyor. Ee, yani yazı çok şey değil ama beni esas etkileyen kısım sayfa kullanımı. Bravo. Sayfayı böyle küçük küçük e, dikdörtgenlere bölünmüş. Hı hı. Bir şekilde düşün. Hayal et. Hayal etmeni istiyorum Fahir. Ve o şekilde tıp hemen birçok bir, bir sayfadan oluşuyor ya Böyle tek el hareketiyle. Şart diye buluyor. Bir adam yani. giriyor iki tane ekmek bir tane süt alıyor gidiyor ya. Hop hemen. Bir tık tık. Er hareketiyle 28'e gidiyor mesela. Neyse o 28. Kodu mudur o adamın? Herkesi kodlamış demek ki. Herhalde. Herkesi dosyalıyorlar Oktay. Yani o yüzden veresiye defteri deyince böyle bir aklımıza kötü şey geliyor ama öyle güzel kullananlar da var. Ama İstanbul'da veresiye defteri uygulaması tamamen kalkıyor. Bunun yerine nasıl yapılıyor? İndirim kartı mı? Hayır. Bunu Bilgisayar karla... vasıtasıyla yapılacak artık bu. Hiç aklıma gelmedi valla bakkallar artık veresiye defteri yerine kayıtlarını bilgisayar ortamında tutulacak. Pilot bölge olarak Beyoglu seçildi. Beyoglu. Beyoglu. Cariye mi atacaklar? Şehirdeki tüm bakkalları Oktay bu bir şey soracağım. Cariye mi atacaklar? Cariye atılıyor tabii. Aa ne kadar güzel bir uygulama ya. <gülüyor> Cariye atılıyor. Bak Bako başkanı İsmail Bey yaptığı açıklamada bakkallar için bir program geliştirdik bunu her bilgisayar, her bakkalın bilgisayarına yükleyeceğiz dedi. Ki ben şöyle bir düşünüyorum. Artık onlar da okey oynamaktan farklı işlerde yapabilecekler. 2 3 bakkal. Bizim dükkan oradaki bakkal mı sayılır, market mi? Hangisi? Köşedeki işte. O market canım. Ne farkı var bakkalın marketin? Hatta orası çiftlik diye geçiyor biliyorsun. <gülüyor> isminden dolayı. O markada marka çiftlik var da. E tamam ama yani o, orada balık da buluyorsun e, affedersin nered, e, şey. manavda bakkal manav, bul, manav buluyorsun. kuryemiş de buluyorsun. E tamam. İstesen vallahi ben altın soracağım. Altın döviz falan da vardır kesin orada. Şimdi kuru yemiş her yerde var zaten. Kuryemiş yemiş. Kuru yemiş şey... Everybody's kuru yemiş. Belki manav belki ürünleri belki, belki mi? Belki manav ürünleri şey yapabilir. Ha, belki manav ürünleri şey yapabilir. Bir ayrıcalık. Sonrasında balık, balık da pişiriyor galiba. Bütün mahalleyi kokuttu dün. Öyle mi? Hmm. Tamam o zaman. Belki de öğle yemeğinde personele balık çıkarmışlardır. <gülüyor> Orada çünkü kalabalık bir çalışma ortamı da var. Güzel böyle bir yerin olsa bakkal mı dersin, market mi dersin, süpermarket mi dersin? Ee, Hayır. Vallahi öyle Ama yani öyle balıklı malıklı değil. Balıklı malıklı değil. ekmek, süt. vallahi o zaman bakkal derim ya. Soda, Bakkalın samimiyeti tamam. ne de var ya lütfen. Kimse bakkal demiyor kendisine. Fahir Bakkal diye bir yer yok mesela. E olur mu canım? Kaç tane dizide bakkallar ön plandaydı? Dizilerde kaldı. Hep dizilerde kaldı. Herkes Zamanında mahved. Laz Bakkal'la başlayan hikaye Erdal Bakkal'la, Erdal bakkalla evet. sonlandı maalesef. Evet böyle bir olsun, Hadi diyelim, bakalım yani sonra hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra komple cari diyorsun yani. Komple cari evet. Bundan sonra cari atacağız Bu arada şu anda düşündüm de hatırlanmışlıklarına girsin. Ben de galiba zaman zaman... Veresiye durum Aslında veresiye değil benimki ya Ön ödemeli çalışıyorum ben Sizin oradaki bakkaldı mı? Evet sitenin içindeki e, market demem lazım Yani sizin oradaki bakkal da ya da market de artık kendisine ne diyorsa biz de onu diyelim ee, Ya yani... Bana şöyle tamam. diyor sürekli Abi benim hiç reklamımı yapmıyorsun Şu anda en güzel reklamı yapmış oldum <gülüyor> <hayır. gülüyor> Valla en güzel reklam henüz yapılmamış olan deyip ben de çıkıyorum zaten <gülüyor> Ama yani orası da tam hakikaten veresiye uygun Yo Ben jingıllı mingıllı yapıyorum ona zaten Canlı canlı mı? Canlı canlı orada. Yani şimdi şey olmasın da Çanlık market alışverişli başkenti diye. Onun da hoşuna gidiyor yani böyle bir neşve geliyor. Anlıyor mu çalıntı olduğunu? Yok valla yani çok bu, hoşuna bu gidiyor. Yani bu müzik başka bir market. Keşke başka bir sektörden bir müzik kullansaydınız falan diye. Tabii canım. Bir market. numara Çamlık bir Market. Luk. Çamlık Market. Mesela onu kullansaydım Aa, keşke. Şey de yapıyorum ben. Çamlık Market. Kriye Teknoloji diye. <gülüyor> çok hoşuna gidiyor ya. Baya hoşuna gidiyor. Oktay Lafına balla kestim. Artık herhalde bir süre reklam yapmıyorsun demez yani. Yani şimdi reklama çok pas attık. Reklamlar ne oldu bu durumda? kıskandı. Kıskandı. O zaman biraz da reklam bize hasat. reklam. Evet. Reklamlara gidelim, dönelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.06 oldu saatimiz. Yeni saatin başına hepinize bir kez daha. Günaydın. Good morning. Bonjour. Çok güzel kapattın fire. Evet. Tüm dillerde 18 dilde günaydın dedin, merhaba evet. dedin. Anlayana tabii anlayana, ki anlayana. Anlayana anlayana değil. Yeni dedik. bir kitap çıktı Amerika'da. Aa. Gerçi Amerika'da şu anda hava durumundan başka bir şey konuşulmuyor. Kar fırtınası Ama gelmiş. Ama yani Oktay bir gör yani bir gör. O New York, o Massachusetts, Missouri... Efendime söyleyeyim ve daha neler neler. 1 metreye yakın kar bekleniyor. Evet karların kalınlığı 3-3,5 metre olabilir. Herkes bunun beklentisi içerisinde Amerika'da. Ama yani işte kar e, gündeme girmeden önce bir kitap çıktı. Hı hı. E, Amerikalı yazar James e, Patterson. Evet. E, zenginliğiyle nam salmış bir yazar bu. Benim bildiğim kadarıyla. Zenginliği dediğim Hiç benim bildiğim en ama. zengin yazar şey. Kim? Harry Potter'ın yazarı neydi? Kadın Ceyiz'in adı. J.K. Rowling mi? J.K. Rowling, Galiba yes. Galiba ondan da zengin. Hadi canım. Evet, evet. Ondan Kimse ondan zengin. zengin olamaz diye düşünüyordum. Bir yazarın olabileceği en zengin şeye çıktı diye biliyorum ben. Doğru. Bir, bir ara çıktı, ondan sonra... Onda indi. Çok çok harcamaları çoktu. Giderler çoktu. Efendim, yetişemiyoruz. <gülüyor> Üç kişiyiz. <gülüyor> James Patterson'ın son romanı Private Vegas. Ee, Türkçemize dostluğun böylesi olarak Dostluğun böylesi diye. veya e, sevginin gücü diye iki farklı yayın de, evinden Sevginin gücü çıkacak. The Power of Love benim bildiğim işte Onun şarkısı çeviriyor. bile var The Power of Love Veya omuz diye de Yani Üç tane alternatif sunduk biz Artık efendim, takdir, efendim, takdir e, yayıncılarındır <gülüyor> Okunmaya başladıktan 24 saat sonra kendini imha edecek şekilde tasarlanan bir kitap bu Nasıl ya? Okuyorsun abi. Nesilden nesile ben aktaramıyor muyum? Yanıyor. Nasıl? Burning dediğin? Ki öyle bir şey demedim. De demedin yani ee, ben dinleyenler varsa burning yani. Sonuçta bu hadisenin <gülüyor> adı bildiğin aleni bir burning senin, vokası. Sana bir format mı attırsak <gülüyor> Çok pislendim Oktay ya. <gülüyor> Hapsa kartı valla. Ama gerekli şeyler de gider ya. Önce bir, <gülüyor> önce bir yedeklemek lazım seni. Pi şişmesi vardır ya hani gerçekten şişme oluyormuş. yani böyle evet, bomba yapıyormuş ya. olarak. Fiziksel ha? olarak. Benim şeyim de hafıza kartım da kafada. Yemin ediyorum böyle pelte kıvamını aç onu ama böyle. Normalde sizinkiler böyle sert sert duruyor, dik dik duruyor. Benimki böyle miş Yani bizimkinin de çok dik dik sert sert durduğunu e, dik iddia dik edemem ama. Yani e, seninki de fiziksel bir şey yok. Çünkü fiziksel bir şey olsa dışarıdan bakınca Anlaşılır, anlaşılır mı? Yok fiziksel değil tamamen e, yazılımsal bir durum. Ola. Ama seni bir yedekleme. Yazılımsalsa onu bir vallahi onun çözümü yok gibi b ekler. Acaba atlası atlası şimdi Atlas var ya o sen yediklenmiş Edward Norton'un Melek Yavrusu Atlas'tan Hoppa! bahsediyor o! olur mu ya o Atlas 2 diye geçer o Atlas 2 Atlas 1 var Atlas 1 var Atlas 1 bir de Atlas Bizim var prototip Atlas var o da Gülben Ergen'in Atlas'ı <gülüyor> zaten hayatta <gülüyor> o ön sürü. bakar mısın yani Gülben Ergen Fahir Öğünç Tevfik Fahir Övünç, Edward Norton... Hep bunlar nerede? Aynı potada insanlar. Potada eriyor, evet. Ee, o potanın adı da Atlas. Atlasmıştı. Ee, o... Sevgili Edward Norton'ın melek yavrusu oldu. Ona da Atlas koydular da oradan yani kimsenin zoruna gitmesin. Atlas dir ama o benim hmm. için. Onu Yalnız mi? ben bir tane hakikaten şey buldum. Beşik kertmesi buldum. Hakikaten kimse de üstüne çıkama, En yani mükemmel uyum yani... Bir... beşik kertmesi buldum neyince beşik buldum gibi oluyor buldum ne ya ya şey evi. Belir, bir, bir, arkadaşımızın, bir arkadaşımızın bir arkadaşımızın e, kardeşi oldu oldu mu? net net He? net mi kafan net mi net valla. son kararın mı Valla bir kızları oldu e, arkadaşın kardeşinin maşallahlık yüksek çözünürlü bir kız diyebilir miyiz maşallahlık yüksek çözünürlük ismini de Helen koydular Helenle Atlas herhalde dünya üzerinde daha mükemmel bir çift, çift, çift, çift, çift olacağını çift, ben düşünemiyorum güzel Yalnız onların mı? melek yavrusu olursa adını ne koyacaklar onu bilmiyorum. Poseidon olabilir mesela. O, o, ben on... dede olarak Poseidon'dan yanayım. <gülüyor> Benim ilk torunum Poseidon'du <gülüyor> falan diye konuşuyorsun Fahir. Poseidon! Kısaca öyle dersin evet, ondan tabii sonra. Tabii canım. Valla artık onda onlar düşünsün. Sen ya her şeyi düşünürsün ya. Valla ben bu kadar sistemi bu noktaya kadar getirdim. Bundan sonrası onların işi. Şimdi Atlas düşünsün diyoruz o zaman. Yani nereden geldik atlas konusuna? Ha yani. sen yedeklenmiş sayıldın mı şimdi? Yedeklenmiş sayıldım. Yani bana. Yede yedek kırklanma gibi mi, Hayır mi? Sana format atacağız ya. Ha. Format atma şeyinde benim korkum lazım olan şeyleri de gitmesi senden. Yani sende bazı <gülüyor> şeyler mesela. Ben lazım olduğunu insanlık, düşünüyorum. <gülüyor> Kadir Şinastık falan gibi şeyler. Ali cenaplık, Kadir Şinastık bunlar hep. Gerekli olan özellikler de. Evet mesela müşkül pesantlik veya fevri hareketler bunlar da istenmeyen özellikler. Işte onları formatta kısmet, atılır da Kısmet, format işi, kısmet işi. Format dediğin şey zaten tamamen kısmet diye açıklanıyor doğru. E, 24 saat içinde e, kitabı okuyorsun ondan sonra 24 saat içinde kendi kendine yanıyor. Okudun ve... okudun okuma yani kapağı açmasıyla o timerı başlıyor mu? Başlıyor. Timur dedim yani sevgili dinleyiciler e, orada hani bir zaman mefhumunu belirtecek. Kum Kumsayaç. saati diyebiliriz kitaptaki geri sayım ekranından kalan süreyi görecek ve bu süreyi durdurma imkanı maalesef, maalesef. olmayacak demiş. Mavi kabloyu kessek Oktay olabilir mi? Hmm, kablosu falan yok. Allah Allah. Hep içerden gidiyor. Hep içerden. İçten yanmalı demek. Onu zaten ki. açtığın an başladı. O, arka kapağın altına bütün mekanizmayı koymuşlar. O kapağı kaldırdığı an zaten hemen kendini imha ediyor. Ya peki kalın bir kitap mı? Kalıncama bir kitapmış Yani parmakla gösterecek olsa kaç parmak kalınlığında Şöyle 3-3,5 üç, üç parmak kalınlığında Yani onu bir an önce ivedi bir şekilde şey yapmak lazım Yani okudun okudun okumadın Masraf Masraf Kitabın bir kopyası da 294 bin 38 dolardan satışa çıkarıldı Bu miktar nasıl hesaplandı bu ayrı bir günün konusu bence evet, Bu parayı bugün konuşup kimsenin canını sıkmayalım Bu parayı gözden çıkaran kişinin özellikleri yazılmış Beni mi tarif ediyor Oktay? öyle baktın ekranı kaldın. Ha bu şey ee, daha şey almamış daha almamıştılar bu kitabı da. Yani bu bir kitabın bir baskısı böyle olacak ve bu parayı veren birinci sınıf uçuşla ıssız bir yere götürülecek kitapla beraber. Tamam mı? Rahat bu rahat imkan okusun veriliyor. kimse sana bulaşmasın diye. Her şey dahil yani bu paranın içinde. Ondan Süper, sonra evet. lüks bir otelde iki gece konaklama. Isız dedin lüks otel dedin. İşte ıssız bir yerdeki lüks otelde. Isız bir yerdeki butik mi? Butik, butik herhalde butik olur. Evet. Kalabalık olmaz. Bomba imha ekipleri okuma süresi boyunca kitabı tutacak. Ve kitap yazarın altın kaplamalı el dürbünüyle okunacak. Bu paketin içinde yine bu. Tur da... ta tur tanıtımı yapıyorum ben sana falcı fantezi gibi bir şey bu ya. <gülüyor> Ve yazarla 5 akşam yemeği yiyecek. Vay! hey! 5 yemek de biraz çok değil mi ya? İnsan... Baya bir sevmeyecek. Şans. Hani bir yemekte olmadı bakalım ikinci yemekte. Yani 5 yemek hakkı. Ha, belki sıkılacak ya yazardan. Demin yazarı kim bu arada Oktay Bey? James bin? Patterson. James Patterson. Tam fantezi adamıymış ha. Fantezi adamı yani biraz da e, zengin de bir fantezi adamı anladığım kadarıyla. Nasıl yani zengin? Iki... 298 bin dolar veriyorum ben neyin zengini Tabi zengin olur Bir kitaba 298 bin dolar vermek için hu. Yani bu kitaptan O baskısından belki böyle alıyor ama Öteki yani bu kitabın şeyde Bin tane şey almış şu anda ee, sipariş. sipariş almış evet. Sipariş üzerine mi basılıyor? Sipariş üzerine basıyor tabii. ne yani şey. güzel. Bomba imha ekipleri falanlar filanlar. Hepsi masraf tabii ki. biraz garip geldi bu şey. James Patterson'la en çok ben ona takıldım. 5 akşam yemeği yani yazık o kadar hep Hesapları para verecek. Hesapları bize mi kitliyor yoksa şeye mi yazılıyor? James Patterson'a mı yazılıyor? Bu 5 akşam yemeği yiyecek. Ya 298 durumumda mı? Hem dolar yeriyorum. Ben 90... ondan sonra beş akşam yemeği de bana kilitleniyor. İstemiyorum tabii ben 290 böyle. Tabii 290.000'in içinde. Bir şey. Okumaktan soğudum vallahi. Her şey bunun içinde. Yeter ki sen oku. Sen oku. Biz sana James her imkanını sağlayacağız dedi, zaten. Sizin dedi okumanızı istiyorum dedi. Tabii. Ben de ona dedim. Okumayı istiyorum James Patterson dedim. Ondan abi sonra... dedim. Abi deme dedi. Ne diyeyim dedim? Emmi de ba dedi. James emmi. Kaç yaşında bu James Peterson? James Peterson... Yani belli bir yaştan sonra böyle bir kafa bir şey yapıyor ya. Çok şey değildir ya. Çok... Var mı tipi mi pi? Tipi var. Bir tane tipi var. Ben sana söyleyeyim ee, 60. 60. Tam fantazi yaşı işte. O, o civarlarda. Tam fantazi yaşı. Korktum valla. İyi hmm. e, hayırlısı olsun okuyanlara yani bunca ee, cefa çektiğine göre o adam da sefasını da sürecek tabii ki. Hmm. James Patterson'la akşam yemeklerimi isterseniz ıssız bir yerdeki butik Otel'de. Artık başka bir boyuta geçmiş James Patterson. Yazarlığı başka Tabii canım, alanlarla birleştirme. çıkmış, mana alemine girmiş. Mana alemine girmiş. Hayırlı yolculuklar diyoruz. Efendim? Bu başta okuyanlara ve yazanlara teşekkür ediyoruz. Okumayanlara efendim diyoruz. Aman dikkat diyoruz. Aman Oktay dur nereye dikkat. Diş. Ben sabah sabah sana bir şeyler çalasım vardı da istemiyorsan. Çalsana. Gitarı, de abi. Gitarını getirdin mi? Gitarımı getirdim. Sana Just Another diye çalacağım. Aa hadi. John Yok, Sekar'da Just, olan mı? John Sekar'da. Yok vazgeçtim sana Alphabil çalacağım. Ama şimdi bir şey John Sekar'da diyorsun canım. Onu John da Sekar'da çalacağım istiyorum. onu da çalacağım. istediğimi Sonra çalacağım al, abi. Sonra Alphabil istiyor canım. Ha, canın Alphabil çektiyse al sana Alphabil. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar had ne bağırdınız be? <gülüyor> Çaldı şarkıyı, şarkıyı söyleyen şarkıcıyı azarlayan radyucu yakalan diye alacaklar seni Faiz. Vallahi alsınlar ya yeter ya. Aa. Özgür medya bu değil. Özgür Medya Diye bu... ben de işte O lafı edeceğim arkandan İyi yani Her isteyen istediği kadar bağırsın Biz de burada ona şey tutalım Çanak tutalım yani Radyoculuk bu... faaliyetleri dolayısıyla alınmadı falan filan Kimse diye. radyoculuk faaliyetleri, faaliyetleri dolayısıyla, dolayısıyla alınmadı Alınmadı Alınmadı <gülüyor> dikkat diyoruz Diş macunundaki gizli tehlikeler diyoruz diş ma... Ay ben eskiden çok özür dilerim Bir yerdim onları Oktay Niye üzülüyorsun? Ne kadar güzel Fahir. Çocukken yani en çok şey vardı ya. E, Ay yine diş macunu tüpünün içinde e, şokaladolar vardı. Evet hala var tüp. Tamam tüp şokaladolar vardı. Ben de nedense onla mı özdeşleştirdiğimden nedense böyle diş Yo, fırçaladıktan... güzel. Ben diş fırçaladıktan sonra yani çocukluğumun bir kısmını şey diye geçirdim. Yazık bu şimdi tükürülür mü? <gülüyor> çok lezzetliymiş. Ha kullandığın diş macunu. Yoksa ekstra bir masraf yapmıyorsun yani? Yok ekstra ekstra ekstra bir masrafım yoktu yani. Ama ben çok de kullandıkta, kullandıktan sonra, kullandıktan yani. sonra mesela dişini fırçalıyorsun, ondan sonra şöyle bir kırptik diş macununu ben her zaman prensip olarak yiyirim falan e, filan e, gibi yok, bir şey. Yok yok, vallahi diş fırçaladıktan sonra yazık bu tükürülmez diye. Yutuyordu. Gerçi ben onları hani sakızlara falan da yapıyordum. Yazık bu şimdi atılmaz diye. Yutuyordu. Bizde ağza giren şey yutulur diye böyle bir anlayış vardı. Zeytin. Zeytume hariç. Zeytume, zeytume. Teşekkürler. İngiliz diş uzmanı Tony... Tony Blair. Tony Talbot. Tony Talbot. Tony Talbot. Diş uzmanı ne demek onu tam bilemiyorum ben çünkü i̇şte doktor değil. Herkes bir değil. uzmanlığı tercih ediyor. Kimisi beyin mesela uzmanı oluyor, kimisi... Efendim çeşitli uzuvların uzmanları oluyor. Bazısı da dişi tercih ediyor. Yeteri diş... kadar dişle ilgilenmiş bu adam. Evet. Ama doktor falan değil. Diş hekimi değil diyorsunuz. Diş doktoru değil hayır değil. o net. Ama diş uzmanı. Uzmanı. Evet. Ben demiş dişçiler hakkında her şeyi bilirim efendim Ben bir televizyon kanalında şey seyrediyorum. bu bir fashion show var. Maria'nın dönüşü mü? Yok be bu ne? şey. Neydi onun adı? Heidi falan şey yapıyor ya jürisinde, mürisinde, balanda filan da. Hmm, yetenekli. Ya işte bu designers'larla ilgili bir ha, şey. Var. Tamam, peki. işte orada da böyle bir şey var. Tırnak uzmanı diye bir adam çıktı da. Oradan nedense içimde yer etti. Demek ki her uzvun bir uzmanı olması e işte lazım. İşte yeteri kadar tırnakla ilgilenirsen tırnak uzmanı da olursun. Yani. Sonuçta bunun okulu mu var? Yok Mesela doktor olmak istemiyor ama uzman olmak istiyor Diş uzmanı olmak istiyor Ne yapacaksın? Dişle ne yapacaksın? ilgileneceksin Tabii dişle ilgileneceksin Nereden da. başlayacaksın? Yakınlarının takma dişlerinden başlayacaksın Hayır bir uygulama yapmana gerek yok Bir şey yapmana gerek yok Dişlerini oynayacağım falan E Öyle böyle, uzman olunuyor e canım? E böyle konuşuyor işte Adam konuşmuş bak Uzman neydi? Uzman işte konuşur Yok yok konuşur değil İngilizcesi neydi? Specialist Specialist Onun filmi <gülüyor> de vardı <gülüyor> Evet. Diş macunlarındaki maddelerin vücuda çok sayıda zararının olduğunu söylemiş. Diş macunlarının %85'inde bulunan ki bak bu çok yani... Kritik bir rakam. Kahve içerken konuşan adamın vereceği oran değil mi bu %85? Bir de neye kahve göre %85? Kahve içen adamı değil kahvede konuşan adamın vereceği rakam. İşte kahvede boş oturmak Efendim, diye bir şey %85 e yok %85'e varan oranlarda verim alamıyoruz. <gülüyor> %80, Efendim, %70. Zaten bir kişiyim ben demiş. %85'inde bulunan Sodyum lori sülfat SLS parantez içinde öyle geçer ve bundan sonra Öyle anılacaktır İsmi zaten beni bir tedirgin etti SLS SLS, YGS ve KPSS Ve Ağızdaki deri hücrelerinin arasını açıyormuş Bu madde Şey nifak sokarak mı? Evet. Bunu Ve laf taşıyarak mı? Ne yaparak kaçıyor aralarını? Ondan sonra Tony Bey demiş Sezgü, ki... Senin hakkında var ya öyle şeyler söyledik ki... Hiç tabii bunu... gıybetle. Gıybetle. Gıybetle. Hücrelerin çünkü bir numaralı düşmanı... Gıybet. Gıybettir. Sadece hücrelerin değil insanın bir numaralı düşmanı gıybet. <Gülüyor> Nasıl insanların arasını açar? Hücrelerin de arasını açar. Çünkü insanın temel birim şeyi nedir? Taşı nedir? Hücreymişti. Hücreymişti doğru. Ve atommuştu. Peki sadece bu mu? Hayır tabii Hayır. ki. Beyazlatıcı özelliği olan peroksit ve hidrojen peroksit maddeleri de ağızdaki hücrelerde neye neden oluyor? Ee, dur bakalım isyana. <gülüyor> Arası zaten açılmıştı hücrelerin. Ne oluyor ondan sonra? Bir, bir, bir, açık, açık hücreler ne yapıyor? Ne yapıyor? Hasara neden oluyor. Hasar. Ama öncesinde ne var? Önce böl, parçala, yönet yani. taktiği. Ondan sonra ne oluyor? Diş macunları insanoğlunun ağzına... Yavaş yavaş hükmetmeye başlıyor e, oğlunun ağzına hükmeden insana hükmetmiş demektir e, zaten. Aynı şey yavaş yavaş inceden inceye inceden inceye çalışmalarını Kimse diş macunu faaliyetlerinden dolayı içeri alınmadı Oktay onu da söyleyeyim sana <gülüyor> Onu da söyleyeyim aklının bir köşesinde bulunsun yani Çok doğru çok doğruydu. Ne yapayım, ee, mı ne diyorsun? Fırçala ama demişler e, şeyini, macununu seçerken dikkatli ol demişler. Nereden bileceğim %85 gibi bir oran verdi. Yazıyor hepsinin üstünde. Ne yazıyor? Ne çok şey yazıyor diş macunlarının üstünde ya. Ya okumasını bilene. <gülüyor> Okumu, okumasını şey... biliyorum. Okuduğumu da %80 %75 oranında anlıyorum. Ama ne çok şey yazıyor ya. Yani Yazar. onların hepsi gerekli mi? Bir de sıra kaç dilde yazıyor? Yani onun içinden Türkçeyi buluncaya kadar zaten... Baya bir vakit harca. Hadi İngilizceyi bulduğum zaman Türkçe'yi de aramıyorum. Çünkü yani ee, anlaşılıyor yani abi Ama çok, çok şey var. Onlar yasal mı acaba? Yasal şeyler zorunluluklarından dolayı mı yazılıyor? sence de biraz çok şey yazmıyor mu diş macunun vallahi üzerinde? Valla bilmiyorum Oktay şimdi yani benim köşeye, sıkıştı olsun köşeye sıkıştırdım vallahi ne diyeceğimi şaşırdım yani. En iyisi fırçalamamak diyorum ne diyeyim. Nasıl saçlar kendi kendini temizliyor. Dişler de kendi kendini Hı. temizler diyeceğiz. Artık kısmet diyeceğiz yani şimdi diş hekimleri kızacak ondan Yarın sonra. bir gün başka bir diş uzmanı çıkar. Diş doktoru demiyorum bak. Diş doktorlarının ne diyeceği zaten net de. Net. Ee, diş uzmanı çıkar. Yok efendim diş macunda bir tehlike yoktur. Gönül rahatlığıyla fırçalayın der. Ondan sonra o kabul eder. Sen fırçalamaya devam et fire. Ne olur Dur, ne, ne olmaz. olmaz. Ben Canan Hoca'ya bakarım. Canan Hoca ne derse onu yaparım ben. Canan? Canan Hoca var ya. Canan Hoca? Canan Karatay mı? Evet. Canan Hoca. O da diş konusuna da girdi mi o? Bence her zaman girdi. En şey son zeytin, o, günde <gülüyor> 30 tane zeytin yiyin diye açıklaması vardı. Yapma ya. Günde 30 zeytin yiyin. Hiçbir şey olmaz size artık bundan sonra falan diye öyle bir artık miktar falan da vermeye başladı. Yapma mevzularak. ya. Allah Allah. Günde 30 zeytini muhakkak yiyin diye Günde 30 zeytin Ayda 900 zeytin Efendim senede <gülüyor> Hayır, <gülüyor> 1800 zeytin edir. 30 zeytin yiyebilir misin ya her gün Yiyeceksin Oktay Görev edinmen lazım cebine koyman lazım Çünkü sana hiçbir şey olmasını istemiyorsan Yiyeceksin ama nasıl şimdi? O... Cebine koysan yağ çıkar Dorbaya koysan fışır fışır eder Ezilir ama yani o da merette Çekirdek gibi be bu zeytinde Hakikaten böyle bir başladın mı gerisi geliyor. Güzel zeytin sağmalı. güzel zeytin. Böyle affedersin öyle çamur gibi zeytini almayacaksın. Hmm. Biraz paraya kıyacaksın. Jackson mi? Jackson'li konuşuyorum sana. Türkçemiz Jackson ekleriyle. Canan hocayı da buradan e, o zaman saygıyla anmış olalım. Bir kez daha saygıyla anıyoruz hmm. diyoruz ve şöyle bakıyoruz. Hmm. Şöyle ben size bir gelişmeleri aktarayım da. bey. Ondan sonra... Efendim aktarmadı falan filan olmasın. Olmasın. Yunanistan'da Sosyalist Partisi Riza pazar günü yapılan seçimde %36 eyvallah. 149 milletvekili çıkarmak ne kadar güzel. Tek başına hükümet kurma şansını iki sandalye ile kaçırmak üzüntü verici ama tabii ki her şeyin sonu değil. 13 milletvekili çıkaran Merkez Sağ'daki Anel Partisi ile koalisyon hükümeti kuruldu. İki sandalye ile tek başına olma şeyini. Lüksünü kaçırdı, kaçırdı maalesef. Kaçırdı evet. Alexis Tsipras parantezi içi kimilerine göre 41 41. bir. 150 yıllık Yunanistan tarihinin en genç başbakanı oldu. Vallahi yaşlılarımızın başbakan olması beni umutlandırdı. Ne yalan söyleyeyim. Herkes olduğu gibi bizi de umutlandırdı. Başta Yunanistan olmak üzere. Evet. Neredeyse Avrupa Birliği'nde bile bir umut var. Vallahi bir umut var. E, Çipras e, kendisi ne olduğunu açıkladı. Ateist olduğunu açıkladı ve kravatsız e, olarak ve de e, papaz da istemedi biliyorsun. Ondan evet. törenlerinde vardı. Ama şimdi bu da olay oldu. <gülüyor> bu da olay oldu. Cumhur, Vay, Cumhurbaşkanı huzurunda dün yemin etti değil mi? Evet. E, kravat da takmadı. Şey de yapmadı. Ha, hakikaten son derece rock and roll bir insan olarak ee, Yunanistan tarihine geçti. Daha geçti. daha icraatı olmadan yani şu şu iki hareketle beraber ee, farklı şeyine ne derler e, anlayışını ortaya koymak. Biraz hızlı oldu her şey yalnız. Çok. Yani Pazar günü seçimler oldu Sonuçlar çıktı. Dün hemen ilk iş ee, o işte koalisyon. Ortağı olan diğer partiyle görüştü. anlaşıldı. ne diyor anlaşıldı. acaba ya? Bir şey mi veriyorlar onlara? Koalisyon kuruluşa bakanlık mı veriyorlar? Ne yapıyorlar? Size de bu bakanlıkları verelim diye. Çok küçük oranı. Yani kaç koltuk kaç sandalye bilmiyorum da ee, en küçük e, partilerden biri Sa sağ parti. Ee, ne? Bağımsız Yunanlar. Evet bağımsız Yunanlarla koalisyon kuruluş. Hemen o görüşmede tık tık olduğu devam etti. Ondan sonra yeminini etti. Şimdi gözler... Çipras'ın üzerinde bakalım ne olacak Vallahi diye. Çipras'ın üzerinde bakacağız, göreceğiz. Bir şey var herhalde. Türkiye'de yani herkes bir özeniyor ya. Hmm. Herkes bir, e, bir öykülme var Çipras'a. Hmm. Bu da galiba içinde bulunduğumuz durumun ne kadar ee, e, acı, acı, acıklı e, olduğunu da gösteriyor. Dramatik yani, acıklı. Efendim bizden şuna benziyor. Hayır efendim ona benzemiyor, bizden buna benziyor. Hayır ona değil esas buna benziyor falan diye böyle bir herkes bir şey o böyle olsaydı o da zaten çipraz bizim partide olurdu falan filan Oktay gibi. yani sen ne zaman kuracaksın partini ben onu merak ediyorum i̇şte ya. İşte bakacağız görüşeceğiz Neyi görüşeceğiz? Şurada seçimlere ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Çok az kaldı Eğer kırksa evet. yani ben senden umutluyum yani şöyle bir iki hafta kala çalışmalarını yap Son yap, dakika ıı, bir adi patla, patlatayım Hadi diyorsun Hadi bakalım yani yolun açık olsun Tabii şimdi tabii ki böyle hani ne derler e, bu törenlerdeki e, uygulamalara karşı çıkan sadece Çipras mı? Hayır tabii ki değil. Yeni Papa'da e, Katoliklerin ruhani lideri. Yeni Papa artık yenisi kalmadı ya Papa. Yani işte hani karışık kafalar karışıklı oluyor da o yüzden yeni Papa de ediyorum. Francisco. E, papa Francisco. E, en son biliyorsun beyaz güvercinleri serbest bırakıyorlardı böyle uçuruyorlar. Hani o uçurma sırasında da biliyorsun önce... Ee, bir Mart'ı ondan sonra bir kargalar gelip lap lap kapmışlardı. En son ben Papa'nın e, Francesco'nun şey dediğini hatırlıyorum. Hmm, bu Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili. Hı hı. Biraz geçmişe gideceğim Fahir. İki hafta önce. Hebdo, Hebdo sürekli açıklaması var. Hı hı. En son işte o saldırılardan sonra yani tabii yani şimdi benim buradaki arkadaşım falan diye bir birini göstermişti orada işte o hı. tip organizasyonları yapan sürekli papanın hı. yanında olan o mesela gelip annemi küfretse ben de onun ağzını burununu kırarım falan gibi bir laf etmişti. <gülüyor> Herkes Ondan sonra herkes böyle bakmıştı falan ne diyor ya bu falan filan diye yani öyle yaklaşmıştır. Papa'ya bu denmez bu arada yani onu da söyleyeyim yani. Ya i̇şte onu da, da, da anlamadım ben de yani papa diyorum kendisine ama bu diyenler olmuştur. Sayın için. papa. Sayın Papa Francesco. E, Francesco. E, yine törenlerde artık uygulama değişikliğine gidildi. E, bundan sonra törende e, güvercin yerine ne uçurulacak? Ne uçurulacak ne olabilir? E... Güvercin uçurulur. Yine geri gelen bir şey olması lazım. Yok canım. Giderse gitmiştir, mu? gittiğinde bitmiştir. Dönerse senindir. Dönmemişse hiç senin olmamıştır. Mart mı? Yok canım ne martı? Ha doğru. Martı Mart Mart veya yani. karga uçurmak aslında en mantıklı olurdu. Uçan balon çok daha mantıklı olmasına ha, karar verildi. Cansız efendim demişler. Cansız efendim kargasıyla da efendim martısıyla da onlar kendileri uğraşsınlar. Hem daha masrafsız. Yani... O, bugüne kadar uçurulan güvercinler geri dönüyor muydu acaba? Çünkü benim arabayı kattığım yerde o, o kuşlar var. Ha. Onlar mesela uçuyorlar geliyorlar sonra tekrar. Vallahi. Bilmiyorum yani ben orayı da küçük bir yer orası da Vatikan gibi düşündüm. Valla <gülüyor> doğru hakikaten. <gülüyor> Onlar da gidiyorlar geliyorlar Gitmeli, falan. Gelmeli gelmeli ama hayırlısı olsun ne diyeyim yani oktay bu da güzel bir Demek şey. Demek ki gelmemişler, gelmemişler. Ki balona geçmişler. Bir de o kadar bir yıl boyunca eğitiyorsun, masraf masraf yatırım yapıyoruz efendim öğretiyoruz fakat gidiyorlar ne yapacağız üç kişi kaldı efendim demiş e, kemer sıkma politikaları Vatikan'da da aynen ee, de görük görükmuş evet, e... evet bugünün manşetini attık Faiz evet bugünün manşetini attık sonra reklamlardan sonra tekrar e, birlikte olacağız ah, reklam modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar neden neden Teşekkürler John Seka'da. Teşekkürler Oktay Demirci. Aynısını yaptım Fahir. Bütün şarkıyı baştan sona aynısını yaptım ya. Aa, o zaman sana aynın Zvanzik. Ee, Yahre Alt diyorsun. Yahre Alt diyorum. Vallahi teşekkür ediyorum. Oktay Bey yani kapatıyoruz bugünü. Şimdi genel olarak şöyle bir değerlendirdik. Günün ee, Değer manşetini, attık. manşetini attık. Manşetini attık. Görükmüş diye bitiyor ben. Manşeti hatırlamıyorum ama bitişini hatırlıyorum. Evet manşeti attık gitti zaten. Attık gitti. Yani tamam, manşet bir, kere, at... bir kere manşet alınca bir daha değişmiyor mu? Değişmez. O artık senden çıkmıştır. Evrendeki yerini bulmuştur. Efendim. Umarız hak ettiği yerlere ulaşır diyoruz. Efendim. Aman dikkat diyoruz. Gene mi aman dikkat diyoruz. Aman bugün bir güzel e, şey olsun. Bugün güzel bir salı günü olsun. Herkes çok güzel, güzel, çok güzel, güzel geçirsinler. Sadece salı değil hafta da çok hafta güzel da olsun. Hafta da güzel olsun. Ay yıl efendime söyleyeyim. Önümüzdeki 20 yılınız süper 10 numara 5 yıldız olsun. Ne kadar güzel bir temenni. Vallahi daha da ötesinde benim yani 20 yıla kadar benim şeyim var, hükmüm var. Ondan sonrasına karışmıyoruz. 21. yıldan itibaren zaten 5 sene sonra şey yapmıyor musun? Ne? Yani her 5 senede bir sen bu temennini bu şekilde... Yeniliyorum böylece bir, otomatikman. Ocak ayının son salı gününde Hı -hı. E, bildirmiyor musun? Tabii. Hayır. Her e, işte 5'li yıllarda böyle yaparım ben. Beş, Yapıyorsun. Beş, beş ve 5'in katları. 2020'de de... Yine aynı temennilerde bulunacağız. Aynı temennilerde bulunacaksın. Konuşursak... <gülüyor> şayet şayet. Evet, aman, çok dikkat Oktay. Aman, aman dikkat edin nokta. Aman dikkat ama. Aman dikkat Elektrik faturalarına dikkat diyoruz. Yüksek gelen elektrik faturaları, faturaları can, can yakıyor diyor. Herkes. Şu anda stüdyomuzda elektrik faturasından canı yanmış bir dinleyicimiz var. İsterseniz hemen sözü ona verelim. Merhabalar. Sizi tanıyalım biraz. Gitti galiba. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> yani nasıl bir sinir bozukluğuysa galiba gitti. Gerek e, evine gelen e, gerek iş yerine gerek gelen gerek iş yerine gelen biraz önce burada hadi sevgili uzun uzun konuştuk. Evine de çünkü yüksek gelmiş. Biraz önce bakmış. <gülüyor> Yapma ya. Valla. Eve ne kadar gelmiş? Eve 180 lira gelmiş. Ne diyorsun? Oktay Demirci. Evet, siz ne yapıyorsunuz ya evde falan dedim Vallahi... ben. Ona mı bozuldu diye Normalde şey yaptın? Normalde hani su fazla harcandığında hamam mı işletiyorsun derler de elektrik fazla harcandığında ne işletiyor oluyorsun? Yine hamam işletiyor olabilirsin. Termosifon kullanıyor <gülüyor> olabilirsin hamamda. Tam salakmışsın o zaman ne diyeyim yani. <gülüyor> Hayır bilemiyorum hamam yani. hamam işletiyorum Ben termosifon kullanıyorum. Alt tip olarak ona uygundur hamamın da yani bir sonraki sene yatırımını yapacaksın. Valla Elektrik fazla kullanımına ne denir? Ziyade olsun. Ne diyeyim yani? Akıtıyor musun? fazla kullanıyor. mı? bırakıyorsun. Demek ki her şeyi işte bırakıyor o arkadaş. Her şeyi kapatacağız bundan sonra. Bundan sonra ee... Vallahi hakikaten ben lambaların altına yazıyorum. Lüzumsuzsa söndür. Evet, Kimse itiraz etmesin. Lazım. Ayna var zaten kapının çıkışında da. Orada da kıyafetini düzelt. Askeri disipline geçiyorum bundan sonra evde. Ve musluklara bir şey yazacak mısın? Musluklara da kapatacağım. Kör tapayla. <gülüyor> Şu yayınımız 1999'dan beri devam etmekte ve kör tapa lafı galiba ilk defa kullanıldı. Vallahi kör tapa. Sevgili dinleyiciler sizin de evinizde iyice bakarsınız muhakkak bir yerlerde kör tapa olduğunu. Kör tapa da şey gibi yalnız ya. Hakaret tapa... gibi bir laf ya. Tıpa aslında o bildiğin tıpa. Tıpa ne yani? Tıpa da çok şey olmuyor da tapa yani böyle bir birini böyle bir kötü bir söz etmek istediğiniz zaman kör tapa desen çok ağır bir laf. Bana edilse çok, Ağrı, ağabey, çok ağrıma gider ağrına yani. Ağrına mı gider gücüne mi? Kalbim kırılır Yoksa yani. Yoksa zoruna mı? Gidecek bir şey vardır muhakkak. Yani zo çok şey bir laf. Körtapa lafı da edildi ya. bugün. Şahane dileklerimizi bir kere daha iletelim. Çünkü kör tapa edildikten sonra önceki kısımdaki dilekler kadık olur. Sadece. Kadık olur. Kadık olur. Körtapa lafı edildi. E, o zaman şarkını bu elektrik faturası yüksek gelenlere atfedelim. E, istersen. E, güzel bir şarkı vardı. Neydi o elektrik? Elektrik City diye bir şarkı var. O ha, var mı? E, vallahi ona bakacağım. Elektrik bakıyorum. City diye bir şarkı var. Fire Water diye. Ona çalabilir misin? Elektrik musun City Yazıyorum. Yaz bakayım. Search. Yok. E, neydi bu arkadaşların adı? Fire. Fire Water. Onu yaz. Fire. Fire. Fire. Fire. Bir, birleşik yazılıyor yalnız. Water. W. W. W, W. Bir tane W be Fire. Ben bir fazladan da koydum. Bakalım. <gülüyor> o da çıkar nasıl olsa. Fire, fire Water maalesef. Allah Allah. O da mı yok? Fire... Vardı ya çalıyorduk bu ya. Valla çalıyor. Demek ki Shift yapmışlar. Bir dakika Firehouse, Firewall, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Paki. O zaman şöyle yapacağım. Kesin bulacağım abi ben o bunu. O zaman sen sıradaki şarkıyı çal Fire. Ee, sıradaki. Fire. Ee, tamam çalacağım da bakalım elektrik Yok sanatçı elektrik, elektrik olur mu yut. ya Allah Allah elektrik yut bir türlü bulamadık şunu bunu elektrikli bir şey çalmazsam gerçi en kötü Debbie Gibson çalırız Oktay. elektrik yut çal ha elektrik yut ee, bir dakika elektrik yut tamam sen senin canın canının yiyirim seni sana elektrik yutla veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugüne özel tüm elektrik faturası yüksek gelen dinleyicilerimiz için Debbie Gibson'dan geliyor. Teselli. Teselli. Teselli veriyor Debbie Gibson bize. Bak bak. Bak Allah aşkına. Bu kadar güzel bir şarkı. Bak. Hakikaten hakkını yedirtmem ben bu Debbie Gibson'ın. Hadi bakalım. Hoppa. Şş, hop hop hop. 180 lira. Aktif. Reaktif. Aktif. Reaktif, monofaze, trifaze, monofaze, trifaze, delirdik. <gülüyor> Hoppa! Bir mükemmel bir gün olacak.